Evet, hakaret ve alay küfrü. Yani söverek, hakaret ederek, dalga geçerek, alay ederek düşülen küfürdür. Kur'an'la alay etmek veya Kur'an'a sövmek veya Peygamberle alay etmek veya Peygamber'in getirdiğine sövmektir. Mesela keçi sakallı demek değil mi? Müslümana keçi sakallı diye sakalını bilmem ne yaptığım diye sövmek. Bana sövüyorlar. Yani sakalımdan dolayı adam açıktan sövüyor. Ki bunlar tarikatçılar yani. Tarikata mensup insanlar. Menzil şeyhine tabiler bunlar. Menzilin terbiyesinden geçmiş insanlar. Hem benim namusuma hem hırzıma hem eşime sövüyorlar. Bilmem domuzdan ne yapsın sizi diyorlar. İşte sövüyorlar görüyorsunuz. Sakalıma. Bir de diyor ki yüzünde şöyle bir gramlık bir nur var mı diyor. Hele bakın şunun yüzüne. Öyle diyorlar. Yani Müslüman'ın sakalıyla böyle alay ediyorlar. Ve bizim getirdiğimiz delillerimize karşı sövüyorlar. Yani senden ne gelse diyor şeytandan gelmiş olur diyor. Sen şeytanın çocuğu olsun diyorlar. Mesela buna benzer sözler. O halde namaz dalay etmek, Esed'in askerleri caminin içerisinde birini imam etmiş, öbürleri de arkasında namaz kılıyorlar. İmamın arkasından tekme tokat Dalga geçerek vuruyorlar. O arkadan dönüyor onlara tekme atıyor. Açık bir şekilde namazla alay etmek. Ya diyor şuna bak diyor namaz kılarken diyor, diyor arvatlar gibi diyor. Namaz kılarken arvatlar gibi bağlamış. Dalga geçiyor. Peygamberi sünneti bu. Hatta bir tane müellif vardı. Kitabında yazmıştı. Ya diyor ellerinizi böyle yani atların diyor kuyruklarını diyor hırçın atların kuyruklarını salladığı gibi namaz esnasında böyle. Ne sallıyorsunuz ki bu bir hadis ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam verildiğinde müminlerin ellerini böyle kaldırmalarını men ediyordu. Ama namazda omuz hizasına kadar kaldırıp ve rukuya giderken kaldırmanın dinde sabit olduğu sünnete sabit olduğu biliniyor. Ne yapıyordu bunu alaya alıyordu dalga geçiyordu. Veya Zekeriya Beyaz'ın dalga geçmesinden çok önemli bir tespitte bulunabiliriz. Ne diyordu? Eğer bu saçlar kutsalsa değil mi? Başları örtüyor ya, bayanlar başlarını. Bu saçlar kutsalsa insanların bilmem yerlerinde de kıllar var. Onlar da kutsal o zaman diyorlardı. Yani saç örtmenin doğru olmadığını savunuyordu. saçını niye örtüyorsun bayan diyordu. Örtmene gerek yok. Kur'an'da böyle bir emir yok. Eğer saçı örtmek kutsalsa diyor yani saçı bu kıllarını, İnsanın diyor bilmem yerlerinde olanlar da diyor kutsaldır. Bakın hakaret ediyor. Alay ediyor. Doğru değil mi? Buna benzer çok şeyler var. Mesela Bukhari alay ediyor. Hadis alay ediyor. Bütün hadisler diyor yani şimdi bize doğru yolla mı geldi? Alay ediyor. Peygamber diyor yani işe gücü yoktu hep konuştu mu? Buna benzer Peygamber'in sözleriyle dalga geçiyor. Mesela yine İslam'a sövmek. ...veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini... ...Arap kültürünün... ...veya o toplumda... ...siyasi, itikadi, kültürel... ...medeniyet boyutunda... ...oluşan malzemeler... ...disiplinler diye iddiada bulunanlar var. Müsteşlikler... ...şarkıyatçılar, doğu bilimciler... ...onlar bu fitneleri attılar... ...bizim yerliler de kaptılar... ...aldılar... ...ve Müslümanların bugün... Yaşanan sünnetlerine, hadislerle sabit olan sünnetlerine tepki verdine Ve bugün sakalla dalga geçiyor, namaz kılmamızla dalga geçiyor. Hatta birileri çıktı, Kur'an'a göre namaz dediler. Doğru mu? Kur'an'a göre adam oturdu, peygamber gibi namaz kılmak istiyor. Hani bizim peygamberimiz bize namaz kıldırmayı öğretti ya, ama onlar kendileri de gibi görüyorlar. Subhanallah böyle bir küfür olabilir mi? Allah bir rasul gönderiyor, namaz kılmayı öğretiyor... Bunlar diyorlar ki Kur'an'a göre biz namaz kılacağız. peygamberimizin bize öğrettiği gibi bir şey yoktur. Peygamber zaten postacıydı geldi e, mesajlarını verdi döndü gitti. Onun namaz kılması bizi bağlamaz. Biz Kur'an'ın bize öğrettiği bir namazı kılacağız. Aslında onlar sıkışınca öyle dediler. Sıkışınca hani biz dedik ya Kur'an'da namazı nasıl buluyorsun diye sorunca bizim işte alimlerimiz, hocalarımız, kardeşlerimiz onlar sıkışınca ne yaptılar? Gittiler Kur'an'a göre namazı araştırmaya başladılar. Onu da kendi kafalarına göre ortaya koydular. Her bir sünnetin inkarcısı bir din koyucusudur. Her bir hadisin inkarcısı bir din koyucudur. Aklını Allah'ın dini gibi çalıştırmıştır. Bir peygamber statüsünde görmüştür. Anlatabildim mi? O yüzden bakın bunlar kardeşlerim küfürdür. Mesela misvakla bir Müslüman misvakla diyelim ki dişlerini temizlerken ağa odun parçasını dese alay etse küfür etse utanmazlar, bedeviler değil mi? Küfürdür. Mesela edip yüksen hadislerine açık bir şekilde ne yapıyor? Dalga geçiyor. Mesela biz demiyoruz ki devenin sidini için ama zamanında sadır olmuş Peygamberimiz Ureykıt kabilesi geldiğinde karın ağrısına düştüklerinde devenin südünü ve onun aynı şekilde idrarının içilmesini onlara tavsiye etmiş onlar da içmişlerdi. Allah'ın izniyle o anda şifa bulmuşlardı. Biz demiyoruz ki Şimdi gidin de devesi diye, için demiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Ama bu yaşanmıştı. Bunun üzerinden bütün hadisleri inkar ediyor. Tüm hadislerle dalga geçiyor. Ve İmam Bukhari'ye, İmam Müslüm'e put diyor, müşrik diyor, kafir diyor. Yani bu dine zarar verdiklerine inanıyor. Kardeşlerim, o halde hakaret ve alay içerikli küfürler bunlardır. Mesela Kahrosun şeriat diyenler de hakaret etmiyor mu? Değil mi? Yani işte bu şeriatçıların e, gelmesine az kaldı. Bu şeriatçıların kökü kurumalı. Buna benzer hakaretler, sözler toplumda az değil kardeşlerim. Evet.